să-nspuni n-aioc când seavi să-mă Sunan'ın Beryani Hazırlayan ve Sunan Muhammed Ketancıo <gülüyor> Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Maammerki Tencoğlu ben. Tuna'nın beri yanından hepinize selam ve saygı gönderiyorum. Evet, çok dinamik başladık. Bugün Tito Yugoslavyasından Çingene Pop Şarkıları adlı bir albüm dinleteceğim sizlere. Yakın zamanda yayınlanmış. Çok özel, çok güzel bir seçki. Çok zor bundan materyalleri, 45'likleri genellikle bir araya getirmiş bu albüm. 1964-1980 yılları arasında yapılmış, çeşitli 45'liklerden ya da long Playlerden neyse seçilmiş özel çingene şarkıları. Özelliği aslında genel olarak nadir bunlar olmalarından kaynaklanıyor. Aslında o dönemde çingenelerin, romanların kendi aralarında sık sık söyledikleri popüler, sevilen şarkılar bunlar. E, Albümün İngilizce başlığı Stand Up, People, e, Gypsy, Folk, e, Gypsy Pop Songs from Tito's Yugoslavia. E, böyle bir başlığı var, İngilizce başlığı var. E, bildiğimiz sanatçılar var, bilmediklerimiz var. E, bildiğimiz şarkılar görece olarak az. E, ama ben size başka bir albümden bir başlangıç yaptım. Yine aynı dönemin e, parlayan yıldızı Feruz Mustafa'nın saksafonuyla başlattım. Feriz Mustafav da e, çok bilinen bir isim. 1970'lerin ortalarından itibaren hem Makedon müziğine hem de tabii o zaman Makedonya'nın ait olduğu Yugoslav e, geleneğine özel bir soluk getirmiş. E, gerçekten... Köşe taşı bir e, müzisyen. Babası da e, müzisyendi. İlmi Yaşarov. E, Feriz Mustafa'nın o zamanlar çıkmış dört şarkılık bir albümünden. E, Berovska Igra yani Bera, e, Berova Oyunu adlı bir parçasını dinledik. E, bunlar hani belli temalar üzerine yine aslında müzisyenlerin e, geliştirdikleri varyasyonlardan kaynaklanıyor. Hani sahnede e, Beroska, İgra bu şekilde tam olarak mı Kuşkun var. Hani folklor dansları sırasında. Şimdi e, her zaman geleneksel müzik halk müziği dinletiyorum. Bugün ise e, pop şarkıları yani sözüm ona pop şarkıları e, çalacağız. E, pop kavramı tabii bütün dünyada kendi koşullarına göre adapte olmuş bir kavram. Hani bizim e, Anadolu popumuzda işte pop müzik ya da e, Tayland'da e, ve Kamboçya'da kendi geneliksel müziklerinden çıkan günlük e, tüketime yönelik e, şarkılar da Kamboçya'ya kullanılıyor. E, Tayland pop müziğine giriyor. Dolayısıyla e, pop müzikler hiçbir zaman e, çıktıkları yerin müziklerinden bağımsız e, düşünülmüyor. Ama şöyle söylersek eğer batı pop müziği anlamında e, kullanırsak bunlar hiçbir şekilde pop şarkıları değil. Geleneksel müzikle çok yakın e, bağlantılara olan e, müzikler. Hani o batının pop soundunu filan asla beklemeyin bugün. E, öyle şeyler benim ilgi alanımın dışında zaten. Evet bu albümde e, yani Tito Yugoslavyasından Çingene Pop Şarkıları albümünde ilk parça çok bilinen bir isim. Türkiye'de çok fazla bilinmese de Muharrem Serbezovski. E, Makedonya kökenli bir e, Çingene şarkıcı. Evet. Özellikle bugüne kadar da kayıtları, e, albüm faaliyetleri yoğun. 2013 albümünü dinledim. Tabii dinlenecek gibi değil. E, roman şarkıcılar, roman müzisyenler, çingere müzisyenler... E, ...özellikle nabza göre şerbet vermeyi... E, ...aslında felsefelerinin temel düsturu olarak e, görürler her zaman. Bu da e, toplumsal olarak ayakta duruşun... E, bir e, olmazsa olmaz kuşulu diye söyleyebiliriz yani e, ister istemez e, özellikle 40'lı 50 yıllardan itibaren e, Yugoslavya'da adım adım, e, adım adım yükselen eski Yugoslavya'da adım adım yükselen müzik piyasasında romanların hakimiyeti e, böyle bir zorunluluğu ortaya çıkmış çok müzisyen çıkmış ve ayakta kalabilmek için de e, aynı zamanda da hem beraber yaşadıkları insanların yani işte Sırpların olsun, Makedonların olsun e, Bosnalıların olsun e, müziklerine hitap eden e, onların kulaklarına hitap eden yeni şarkılar yaptılar. E, Sırpça, Makedonca e, şarkılar da seslendirdiler. Tabii kendi ses yorum anlayışlarıyla. Ama aynı zamanda e, Yugoslavya dünyanın en kalabalık Çengene nüfusunu barındıran ülkelerden biri olduğu için ve bu dil e, aktif olarak konuşulduğu okullarda da e, öğretildiği için e, romanların kendilerine yönelik e, ihtiyaçları var. Yani tüketim ihtiyaçları var. Yeni şarkılar, moda şarkılar, e, popüler eğlenceye yönelik şarkılar üretme ihtiyacı var. Böyle bir e, ekonomik ve toplumsal gereksinme var. İşte... <gülüyor> Bugün dinleyeceğimiz şarkılar çingene müzisyenlerin beraber yaşadıkları toplum içinden, toplum için olmaktan çok kendi toplumları için yazdıkları, ürettikleri, işte zaman zaman adapte ettikleri, işte Türkçeden başka dillerden adapte ettikleri şarkıları içeriyor çingene pop müziği kavramı eski gosavya için. E sözü uzatmayalım. Muharrem Serbezovski'den e, Ramayana adlı parça var. Bu e, Hint e, müziğini çağrıştıran bir müzik tabii. E, tabii hemen belirtmek gerekir. Çingene müziğinde öyle veya böyle eninde sonunda e, Hindistan'a göndermeler sık sık karşımıza çıkıyor. Bu da onlardan biri. Muharrem Serbezovski'yi dinliyoruz Ramayana. I Turan'ın beri yanında bugün 1964-1980 yılları arasında kaydedilmiş 45'liklerden oluşan bir albüm dinletiyorum sizlere ve Ramayana adlı parçayı dinlettik. Bunlar popüler şingene şarkıları özellikle romanların kendi aralarında tükettikleri ve çok da fazla dışarıda bilinmeyen yani romanların dışında bilinmeyen üretimler Hayra Şükriye Adlı e, bir kadın şarkıcımız var. E, adından anladığım, anladığım kadarıyla e, Kosova kökenli bir e, roman şarkıcı. Ayrıca e, şarkının soundundan da e, bu, bu şarkının yine Kosova romanlarına ait e, bir gelenek olduğunu, e, bir tarz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim size. E, Peromnas'e omir o miro turisti, parça turisti delo, parça ismi ve hayra şükriye. Hata yapmış olabilirim. Kadın şarkıcı değilsem özür diliyorum. Tabii ki Hayro Şükriye bir e, erkek. Kosova kökenli bir roman şarkıcıydı. Eski Yugoslavya'dan popüler şingene şarkıları de, dinlemeye devam ediyoruz. E, sıradaki şarkı da onlardan biri ki bizim Balkanyolculuğu olarak raportörümüzde olan bir parça. E, düet Düric ve Runyajç tarafından seslendirilecek. Bu düet aslında çok meşhur. Özellikle Sırp halk şarkıları icrası bakımından oldukça önemli Belgrad Radyo Televizyonu 3 CD'lik bir albümü de yayınlamış. Bu şarkı orada da var ama bu kayıt farklı bir kayıt. Eskiden işte 45'likler çıktığı zaman çok beğenilirse hemen satış fazla olursa yeni versiyonu yapılırdı. Yani o eski kayıt nedense basılmazdı. İşte atıyorum Sözen Aksu'nun Kaybolan Yıllar şarkısını e, yakın zamanlarda 1975'te işte çıktığı zamanların ardından iki ayrı versiyonla e, dinledik. Bu da öyle bir şey olmalı. E, Dürich Verunyaj düetinden Amensama Butroma. Aman zaman Butroma adlı meşhur e, Çingene şarkısını dinledik. Evet, Tito Yugoslavyasından Çingene pop şarkıları adlı albümü dinlemeye devam ediyoruz. Dediğim gibi pop dendiğine bakmayın, Bunların hepsi gelenekle yakın e, parçalar. E, şimdi Yugoslavyadan Çingene, müzi Çingene Müziği programı yapılır da Şaban Bayramı hiç çalınmadan on olur mu diyeceksiniz? Doğru, işte şimdi 70'li yıllarda yayınlanmış bir 45'li Şaban Bayramov için, onun bir yüzü tabii, Kada Zvona Zvone parçanın ismi. Bayramoviç'i <gülüyor> dinledik. Eski Yugoslavya'da, Tito Yugoslavyasında dolaşma devam ediyoruz. Çingene müzik geleneği içinde. Ee, Şaban Bayramoviç'in e, Bosna kökenli bir, e, Bosna kökenli bir roman şarkıcı olduğunu biliyoruz. Şimdi e, Çingenece şarkıları dışında, Sırpça ve Makedonca söylediği şarkılarla da e, bütün Yugoslavyada sevilen, çok önemsenen Hala da bir şeyler yapan önemli bir şarkıcı Usniya Recepava. Usniya Baba'nın soyadı tabi Esma'nınkiyle aynı ama e, herhangi bir akrabalı, ak, akrabalıklar olduğunu zannetmiyorum. Çünkü oradaki sistem e, baba adından geliyor soyadı. Dolayısıyla e, muhtemelen ikisinin de babasının ismi e, Recep'miş. Yani bundan kaynaklanıyor. Usniya'dan e, Selim'e Terniye adlı şarkımız var. Selim'e Terniye, Selim'e Şuzi'ye, Kodar Dünake'ye, Eder miyiz? Serim eşsiz miyiz? Yolduğum o belşava, vava, o vava, vava. Je suis et de que pas roman il y Hüsniyar Ecebova'yı dinledik. Şimdi yine meşhur bir şarkıcı, yine Türkiye'de çok e, bilinmeyen bir isim. Traiko Tahir Aydareviç. E, Aydareviç Tahir olarak da bilinir. E, Sırbistan kökenli bir roman müzisinin olduğunu anımsıyorum. E, umarım hata yapmıyorumdur. Sırbistan ya da Bosta. Şimdi aldıkları soy isimlerden de biraz anlıyoruz. Eski Yugoslavya içinde nerelerden geldiklerini, nerede yaşadıklarını. Parçamızın ismi Mangala ve Tahir Aydareviç. What to the song that you hear? That is my heart and my soul loves to Do you hear my song that my heart and my soul Tahir Aydar Mangala adlı şarkıyı dinledik. Tekrar bir şarkı daha dinleteceğim. Şaban Bayram bu parçanın ismi de çok klasik. Çingene müziğinde sık sık karşımıza çıkan sevilen bir isim üzerine yazılmış şarkılardan. Cemile Müzik Beautiful, beautiful, me and you, we are together. Beautiful, me katchela ipukinaela anogitaye morivaria tarewa Ja va tu chaye le me tu na me cava avere mori me tu na gemile me tu gemile मार दिए दिए मैं तुके Evet Tito Yugoslavya'sından Çingene popüler şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Bedriye Misim seslendirecek ansambol Braše ile birlikte Mevogi Dukala Bedriyem İsim'i dinledik şimdi yine Kosova kökenli bir şarkıcı Çingene şarkıcı var soyadından anlıyoruz Nehat Gaşi şarkıcımızın, şarkıcımızın ismi biraz uzun bir ismi var okumaya çalışayım Naşti Tadav Ki Şutka Tedikav Şutka'dan bahsediyor ki romanların yaşadığı Üsküp'e yakın bir bölgedir bu ee, tek anladığımız sözcük bu. Dinliyoruz Nehat Kaşı'yı. Naştiti daday, naştiti daday, <gülüyor> ishukat sey You should me. Ha ha Evet Nihat Kaşı'dan bir şarkı daha seçtim sizlere. Hemen fazla söz sokmadan onu da dinleyelim. Evet, Nehat sesini dinlettim sizlere. Kosova kökenli bir roman şarkıcıydı. Şimdi benim zaman zaman değindiğim bir e, ne diyeyim, e, standardım vardır, bir konum vardır. E, derim ki güçlü melodiler e, fırsat buldukları zaman özellikle e, kayıt teknolojisinin yaygınlaşmasından sonra kısa zamanda e, çevreye hatta çok daha uzaklara yayılır ve farklı farklı Versiyonları çıkar işte e, bazı halklar arasında çıkan bu türkü senin midir benim midir kavgası hep bunlardan kaynaklanıyor. E, tam olarak önce nerede çıktığı bilinemiyor e, falan filan. E, şimdi bir türkü dinleteyim size ve ondan sonra bu türkünün e, Şaman işe nasıl evrildiğini nasıl bir evrimle e, o noktaya geldiğini de e, kısaca anlatayım. Önce türkümüzü dinleyelim. İşte Güneydoğu kendi muhtemelen 1960'larda, 70'lerde popüler olmuş bir e, türkümüz var. Leyla'nın Bakışları isminde. E, hem Güneydoğu'da yazılıp hem de Leyla olduğuna göre e, hani eskiden çok popüler bir isim değildi Leyla. Muhtemelen yakın dönemde yazılmış bir türküdür. Belki de yanılıyorumdur. Yalnızca varsayımlar e, üretiyorum burada. E, bu türkü Türkiye'de meşhur olunca Makedonya'dan meşhur bir şarkıcı Kevser Selimova, iki roman kökenli bir şarkıcı, almış bu şarkıyı. Aynı sözlerle, küçük küçük farklarla ama tabii bizdeki uşak makamındaki komayı e, yutarak, yok ederek bir düzenleme yapmış. Böylece bütün Yugoslavya'da bu şarkı e, Türkçe, e, bu şarkı çok sevilmiş e, bilmeyenler. İşte Makedonya kökenli bir Türkçe şarkı olduğunu da düşünebilirler ama öyle değil tabii. Ee, ardından da Şaban Bayramoviç Umiram Umiram adıyla yazmış. Ee, yeni sözler yazmış. Bakalım nasıl olmuş. <gülüyor> ra chai na sova ha me ki u me asha dur parinju puter mi simava vașa veselă vașa ra ye samo tu aram soda lema ma shaay ko me bisha me tehar main aaya mangi kere Evet bakışı birazcık değişikliğe de uğramış ama e, özü aynı kalmış. Şimdi Ava Selimi'yi dinliyoruz son kez. Abre Devla. 1964-1980 yılları arasında kaydedilmiş plaklardan, Tito döneminden, Tito Yugoslavyasından Çingene şarkıları, Çingene pop şarkıları adlı albümü bugün sizlere paylaştım. Sizlerle paylaştım ve programı bitiriyoruz. Son 15 dakika, bundan sonraki 15 dakika içinde bana ulaşmanız mümkün. 0212-343-4040, 0212-343-4040 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Facebook'lardan ve sayfamdan ayrıca ve tabii tunanın biri yani, e, nokta da hem bu programı hem bunların öncekileri e, dinlemeniz mümkün son olarak yarın gece e, 9 Ocak Perşembe gecesi saat 20'de e, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyetlerin Sesi Korosu ve orkestrasının konseri var ben deniz e, bu topluluğun bu öğrenci topluluğunun genel sanat yönetmenliğini yapıyorum türlü dillerde şarkılarımız var eğer ilginizi çekiyorsa, yarın gece konserimiz saat 20'de Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde B Konferans Salonu'nda. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Sevgiler, say saygılar. Selanettin'e çok teşekkürler. Samayşara! <gülüyor> to tell me when I'm coming. But my mother, my mother, to tell me when I'm coming.